Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselam Ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve Kıymetli kardeşlerim Sözlerime Büyük müfessir Elmalı Hamdi Yazır Efendi'nin Allah kendisine rahmet eylesin. Yüce Allah'a karşı yaptığı şu hamdi ve yakarışı ile başlıyorum. İlahi hamdini sözüme sertaç ettim. Zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime minhaç ettim. Ben yoktum sen var ettin.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 Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de risale tacını giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Server-i Esfiya kıldın, Hatem-i Enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın, aleyhisselam. Salatu selam, tahiyyat ikram, Her türlü ihtiram ona olsun, Onun aline, ahbabına, Aile ashabına, Atba'ına, aşıklarına olsun, yara. Kıymetli kardeşlerim, bu sohbetimiz, bu dersimiz adına cennet kapısı diyebileceğimiz hizmet üzerinde olacaktır. Bu kapıyı önümüze Yüce Allah açmıştır. Adına cennet vermiştir. İçini rahmet ve muhabbetiyle doldurmuştur. Yüce Rabbimiz hepimizi o kapıya, o kapıdan içeri girmeye... İçinde saklı nimetlere ermeye davet ediyor. Muhammed Aleyhisselam Efendimiz'i Hazreti Kur'an'la şereflendirerek bu daveti bize ulaştırmış. Ve Cenab-ı Hak hepimize şöyle buyurmaktadır. Bismillah. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْزُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Sadakallahu'l-Azîm Mevlamız diyor, ey müminler, ey dostlarım, ey beni arayanlar, rızamı aşık olanlar, Rabbinizin mağfiretine koşun, Rabbinizin cennetine koşun. Bu öyle bir cennet ki genişliği yerler gökler kadar. Umuttakiler için hazırlandı. Mevla onların ilk sıfatını verirken, onlar darlık ve genişlikte, Hastalıkta, sıhhatte, fakirlikte, zenginlikte Allah için infak ederler diyor. ilk sıfat. Ne demek? Mallarından, canlarından, sevgilerinden. Neleri varsa Allah onlara ne vermişse onları Allah yolunda verirler. O cennetin kapısına koşanlar. Ve çileleri yutarlar, acıları yutarlar, dostlarını affederler. Boyunlarını bükerler Allah'tan mağfiret isterler onların geleceği yer bu cennettir buyurmuş Rabbul alemin bu kapıyı rahmet peygamberimiz şöyle tarif ederek açıyor cahidu fi sabilillah فإن الجهاد باب من أبواب